Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Cumhuriyet Halk Partisi doğa haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca. Kuraklık ve kirlilik başta olmak üzere tehdit altında bulunduğu için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göller için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulması için... Önerge sunan Biçer Karaca, Türkiye'de 50 yılda 40'a yakın gölün kuruduğunu, bu göllerin de kurumaması için uzmanların acil önlem çağrısı yaptığını dile getirdi. Küresel iklim krizinin etkilerinin gözle görülür ölçüde hissedildiğine, Türkiye'de son yıllarda afetlerin arttığını, artan su tüketiminin su kaynaklarını azalttığını, ülkemizin su fakiri haline geldiğine dikkat çeken Gülüzer Biçer Karaca... İklim krizi kuraklık ve insan etkilerinden kaynaklı susuzluğun artışına vurgu yaptı. Önümüzdeki yazın göllerimizi kurtarmak için çok geç olduğunu söyledi. Dünyaca ünlü e-ticaret şirketinin kurucusu Jeff Bezos, iklim kriziyle mücadele için 10 milyar dolar harcayacağını duyurdu. Bezos'un açıklamasının şirketin çalışanlarını iklim krizinde şirketin rolü konusunda konuştukları için kovmakla tehdit ettiğinin ortaya çıkmasından Kısa süre sonra gelmesi dikkat çekti. Kişisel Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Bezos, iklim krizinin gezegenimiz üzerinde yarattığı yıkıcı etkiyle mücadele etmek için diğerleriyle çalışarak bilinen yolları geliştirmek ve yeni yollar keşfetmek istiyorum diye yazdı. Dünyayı kurtarabiliriz. Büyük şirketler, küçük şirketler, devletler, küresel kurumlar ve kişilerin beraber çalışması gerekecek diye yazdı. Yok oluş isyanı protestocuları bir haftalık gösterilerinin bir parçası olarak Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Trinity College'ın çim alanını kazdı. İklim aktivistleri üniversitenin 16. yüzyıldan kalma kapısının önünde çim alanı kanallar kazarak yok oluş isyanı bayrakları diktiler. Güvenlik güçlerini devreye sokarak protestocuların merkezdeki okul meydanına ulaşmasını Engellemek için okul, kütüphane ve kiliseyi bir haftalığına turistlere kapatmıştı. Yok oluş isyanı iklim kriziyle mücadelede karbon salımlarını azaltmaları konusunda hükümetlere baskı uygulanması amacıyla şiddet içermeyen sivil direniş çağrısında bulunuyor. Cambridge Üniversitesi yok oluş isyanı Facebook sayfasında paylaştığı yazıda Trinity Koleji fosil yakıt şirketleriyle olan bağlarını kesmeli ve doğayı kar amacıyla tahrip etmeyi bırakmalı derken Okula da bir öneride bulundu. Çim alanları çiçeklerle süsleyebilirsiniz. Bahar kapıda. Avrupa'nın 21. yüzyılda ve sonrasında kuraklıklar, seller, orman yangınları ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi temel iklim tehlikelerinden nasıl etkilenebileceğini gösteren Avrupa İklim Haritası yayınlandı. Harita sera gazı emisyon salımları ve bunların senaryolarını İklim modellerine dayanarak Avrupa Çevre Ajansı tarafından oluşturulduğu haritada Türkiye'nin gelecek senaryolarına ait bilgiler de var. İki taraflı yapılan harita hem yıllar içerisinde bir karşılaştırma yapılmasını sağlıyor hem de bölgesel olarak. Farklı karbon emisyonu senaryolarına göre kuraklığın etkisinin karşılaştırıldığı haritada Güney Avrupa'da şiddetli kuraklıkların daha sık görüleceği öngörülüyor. Kuzey Avrupa'da da değişim pek çok yaşanmazken Türkiye'nin iç bölgelerinde Kuraklıktan büyük ölçüde etkilenecek. Merkez ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde sağanak yağışlar %35 artacak ve şiddetli sağanak yağmurları daha sık kraslanacak. Çalışma içerisinde orman yangınlarına yönelik bir harita da var. Sıcaklık 4 derece sınırını aştığı zaman Fransa, Güney Almanya ve Balkanlar'da ve tabii ki ülkemizde yangın riski yükselecek. Çalışma içerisinde iklim kriziyle çiftçilerin ücretlerindeki değişim dahil Modellenmiş deniz seviyelerinin yükselmesi sonucu kıyı yerleşimlerinin popülasyonu ve durumunu gösteren haritalarda var. Kanal İstanbul projesine ilişkin ÇED olumlu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine dava açmak için verilen süre doldu. Bu süre zarfında projeye karşı çıkan meslek odaları, barolar, siyasi partiler ve yurttaşlar idare mahkemelerine başvurdu. Dava açma işlemlerinin son günü olan 17 Şubat'ta 14 baro ile birlikte çet kararına karşı dava açtıkları duyurdu. Birçok ekoloji örgütü de vekaletler aracılığıyla birleşerek Kanal İstanbul'a karşı itirazlarını mahkeme yoluyla dile getirdi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Basketbol Federasyonu kısa adlı küresel amaçlar olan sürdürülebilir kalkınma amaçlarına dair farkındalığı arttırmak ve davranış değişikliğini teşvik etmek için bir işbirliği başlattı. UNDP Türkiye, yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve taraflar arasında özellikle 13. küresel amaç olan iklim eylemi konusunda ortak çalışmalar yapılması konusunda işbirliği yapılacak. Açıklamaya göre bu kapsamda Türkiye milli basketbol takımının maçlarında yapılacak tanıtım çalışmaları ile küresel amaçlara yönelik bilinirliğin arttırılması ve geniş kitlelerin harekete geçirilmesi hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda ilk 21 Şubat 2020 tarihinde oynanacak. Türkiye-Hollanda milli maçında iklim eylemi için örnek oluşturacak bir dizi somut adım atılacak. Bunlar arenaya kağıt, plastik, cam ve metaller için atık ayrıştırma kutuları yerleştirilecek. Ayrıca tarafların sat Tın aldığı içecekler geri dönüşümlü kağıt bardaklarda sunulacak. Milli takım oyuncuları sahada, antrenmanda ve soyunma odalarında organik havlu kullanacak. Molalarda taraftarlara UNDP ve küresel amaçları tanıtan organik tişörtler armağan edilecek. Evet, iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği